Herkese merhaba. E, Açık Radyo'da bir İstanbul Kazan Biz Kepçe programında daha birlikteyiz. Ben Özlem Altınkaya Genel. E, yanımda e, Sayın Hocam Murat Güvenç. E, bugün beşinci programımızı e, yapacağız. E, önce ufak bir e, duyurum var size. E, blogumuz artık yayında. E, www.istanbulkazanbiz www, e, kepçe... WordPress.com adresinden bloğumuza ulaşabilirsiniz. Ayrıca Açık Radyo'nun web sitesinde de e, linki var. E, Bloğumuzda emeği geçen sevgili arkadaşımız Murat Tüleye ben buradan teşekkür etmek istiyorum. E, programda bahsettiğimiz e, haritalar, e, yerler e, ve bu e, yerlere ait fotoğraflar ayrıca programın e, podcast kayıtları bu blokta e, mevcut. E, eğer podcast olarak dinlemek istiyorsanız bir tavsiye bizden önce mutlaka bir doz Murat Belge'nin programını dinleyin. Biz Murat Belge'den sonra bizim programın iyi bir ikili olduğunu düşünüyoruz. Hocam geçen hafta Olyon mağazasında kalmıştık. Bu Olyon mağazası bir hatırlatalım. İpek yünlü kumaş kadın elbiseleri ve aksesuarları üzerine uzmanlaşmış bir mağazaydı. Ve burada da bir modern hayat denemi, deneyimi olarak asansörden bahsetmiştik değil mi? Böyle bir takım, kamuya açık. Kamuya. E, kamuya açık. Evet buradaki bir takım yaşantılar, yaşanmışlıklar, e, modern hayat deneyimlerinden bahsetmiştik. Şimdi bu hafta neye bakıyoruz Sermet Muhtar Alus'a birlikte? Evet geçen, e, geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bu sefer biraz daha e, Sermet Muhtar Alus'a referansla e, gideceğiz. Sermet Muhtar Alus bize... Ee, bu gezintide yani tünelden başlayıp İstiklal Caddesi üzerindeki gezintide e, yazdığı metinlerle eşlik edecek. Tabii e, kitap İstanbul Kazan Ben Kepçe kitabı şu anda yazdım. E, ancak nadir kitap olarak temin edilebiliyor, ee, yayında yok. İnşallah yakın zamanda tekrar e, basılır. İnşallah buna vesile olur. Bizim programımızda evet. belki buna vesile olur çünkü çok değerli bir kitap. Birazdan da neye benzediği e, konusunda bir pasajlar okuyacağım e, ve içerisinde e, sadece yerlere yerel yerlere olan e, duyarlılığımızı arttıran değil de İstanbul şehir tarihinin yazıldığı döneme dönemine ilişkin çok önemli e, gözlemler o var. O zaman bayinizden ısrarla isteyiniz sak hocam. Efendim? Bayinizden ısrarla isteyiniz desek. <gülüyor> evet. Bu kitabı bayilerden ısrarla e, aramamız e, gerekecek. Şimdi e, bizim daha önceki programımızda e, bu Programımızın bu bölümünde daha çok İstanbul'un iktisadi ve ticari hayatıyla ilgiliydik. Önce bu İstanbul'daki temel farklılaşmadan çürüyebilir mallar, efendim çeyizle ilgili seyrek perakende bir de uzmanlaşmış mallar ayrımını görmüştük ve yanlış hatırlamıyorsam yokuş yukarı çeyiz bakmak oldukça zahmetli. Ve onun içinde, onun içinde tünelin inşasının Beyoğlu'nun ...kuruluşunda bizim Beyoğlu dediğimiz İstiklal Caddesi üzerindeki ticari peyzajın oluşumunda ne kadar önemli olduğunu yazmıştık. Burasını, burasını bizim rehberimiz Sermet Muhtar Alus çok zarif bir Türkçe ile inanılmaz güzel... ...çok duyarlı kelimelerle e, adeta resmediyor, adeta bir resmini yapıyor. Şimdi e, bu metinler e, 1930'lu yıllarda, 30'ların sonunda, harp harpten hemen önce yazılmış... ...ve burada bunlar biraz anı metinleri, yani Servet Muhtar'ın e, belleğinde kalan yerlerle ilgili. Fakat e, biliyoruz ki aynı dönemde, kitapta da e, buna çok değiniliyor, e, 30 sene önce neyse... Bugün aynen o bir yeri bile değişmemiş diyor. Buna, buna çok sayıda referans var. Bunu önce buradan başlayalım. Çünkü bu metni anlamanın anahtarı bu kelimelerde bu pasajlarda gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul hızla nüfus kaybediyor. Ve 1900'lerin başındaki yani 1900 yılın başındaki nüfusunun hemen hemen yarısını yitiriyor. Ve ondan sonra da 1925 ile 46 arasında yarım çeyrek yüzyıl sürecek bir durağanlık dönemine geliyor. Bu durağanlık döneminde şehrin nüfusu azalmış. Çok büyük bir e, üzerinde nüfus baskısı yok. E, ve şehirdeki e, hayatta biraz eskisi gibi biraz ralantide <gülüyor> diyebileceğimiz e, devam ediyor. Ve, ve tabii görülen her şey insanların sokaklarda dolaşırken gördükleri her şey ona eskiyi anımsatıyor. Şimdi e, dilersen e, bu tünelden Taksim meydanına, Taksim'e, e, tünel meydanından Taksim'e. Evet, Sermet Muhtar Olus'un tüneli nasıl bir tünel? Evet, ve tünel meydanını nasıl evet. e, tasvir ediyor? Ve bu, burada dikkat edeceğim şey tasvirlerde, yerel betimlemelerde mekanlar mekanların yanı sıra ve belki de onlardan daha fazla... Oradaki insanlar, oradaki e, kahramanlar, karakterler mekanı e, mekanı belliğimize işleyen insan figürleri var. Mesela e, tünel meydanı yani bizim aşağıdan Galata'dan bilip yukarıda e, çıktığımız yerde ki tünel meydanı dediği yerde İstanbul'da belki de meydan bugün bugün ölçüsünde meydan bile diyemeyeceğimiz kadar küçük bir açıklığa tekabül ediyor. Karşısında Sofyalı pasajı var. Tünelin çıkışında küçük bir yer var. Birazcık da böyle küçük küçük bir açıklık Orayı anlatan bir pasaj. Şimdi bakın burayı nasıl yazmış. Eski halinde kalan binalar, mağazalar, tramvay yolları, işleyen elektrikli tramvaylar hariç tutulursa meydan bundan 40 sene evvelki ayvaz, evvelki Ayvaz Kasap hep bir hesap halindedir. Bu Ayvaz Kasap hep bir hesap meselesini biraz e, değinmek lazım. Çünkü bu eski bir deyim. Ayvaz e, kelimesi Bahriye'de eskiden e, Bahriye gemilerinde yani donanmada böyle nasıl diyelim eczacılık ve hasta bakıcılık yapan e, subaylara deniyor onlar, onlar ayvaz kasap hep bir hesap demek yani ha kasap ha ayvaz Hı. ikisi de birbirine benziyor yani bu bir değişmez diye işaret ediyor yani bu da bir demin işaret ettiğim e, 1930'ların veya 40'ların başındaki İstanbul ayvaz kasap hep bir hesap aynen e, 1930 bir şey yani ona, ona işaret karşı ki Pasajın damındaki yüksek baca yine beyaz dumanlar savurmada. Burayı bilebildiniz mi? Tabii Burası tünelin, e, tünelin makinelerini işleten buharlı e, makinesinin ha. olduğu bu, bu baca yerinde duruyor. Aşağı... Evet, için. evet. Evet, daha dursun. <gülüyor> işte. Aşağıya kırağı gibi su habbecikleri yağdırmada. Su habbeciklerinde. Su Habbecik ne demek? Küçük. Yani i̇şte bu sprey yani spreyden evet. çıkan su partikülleri yani. yani bir taraftan buhar çıkıyor dönüyor. Tekke yani Mevlevi Hane hı hı. ki biz buna yüksek kaldırımın başlangıcı dediğimiz yer orası Mevlevi Hane sırasında. Sucunun yanındaki kitapçı Hristopoulos'un 80 yıllık dükkanıydı. Orada bir kitapçı var. Şimdi bunun üzerinde bir de düşünelim. Kitapçı da bizim modelimize göre seyrek... E, pera kendi dediğimiz evet. bir şey insanların gündelik her gidip e, gidip almadıkları bir şey onun için gelip geçinin çok olduğu bir yerde bir kitapçımız var buradan karşı köşeye atlayan tezgahtar tezgahlar Dimitri'nin 30 yıl kadar evvel ne ise gene o yani 1940'lı yıllarda 1900 başındaki yüzyılın başındaki peyzajı görüyoruz meydanın sol köşesindeki gözlükçü Verdun'un halefleri de Mağazanın eski ananelerinden kıl kadar ayrılmıyorlar. Yani burada bir verdu var. Verdu'nun halefleri dediğimiz ve verdu'nun yerine geçen şeyler de oradan biraz ayrılmıyorlar. Toz topraklı vitrinlerin üzerinde parmakla yazı yaz. Yani bu da şimdi güzel bir küçük eleştiri. Yani bizim bu Mev, Mev, Verdu demek ki bir gözlükçi olarak vitrine çok iyi bakmıyormuş. Metronun üzerinde toz toprak varmış. Üzerine isim yazılabilecek kadar e, temizlenmeyen şeyleri varmış. Şimdi bu şey tarafına doğru gittiğimiz zaman İsveç e, konsolosluğu tarafına doğru yürüdüğümüz zaman orada Fotosüreyya vardı. Fotosüreyya da buranın çok e, yani yere... Ee, ...imgesini veren... E, kuruluşlardan bir tanesi idi. Ee, Foto Süreyya'nın yerinde... ...hazır elbiseci... ...Tiring'in bir yolu şubesi vardı. Şimdi eskiden orada... ...Tiring diye bir e, mağaza var. Şimdi bu Tiring'de... E, ...Tiring 1900'lerin başında... ...Avrupa'da olan... E, ...şeylere benzeyen bir... E, ...nasıl diyeyim... ...department store'lara benzeyen... ...bir... E, Konfeksiyon mağazası idi. Nur içinde yatsın Ahmet Rasim merhum şehir, me şehir mektu mektuplarında bu Tiringi ve Atbaşı beraber İştayn ile Mayeri diline dolamıştı. Bunlar kim hocam? Bu İştayn dediğimiz e, on, o zaman 1930'ların Yazısına göre yazmış aslında bu mağazanın adı S ile başlayan Stein veya Stein şeklinde yazılıyor. Mayer de Mayer buralarda böyle bunlarda büyük giyim mağazaları Ahmet Rasim de bunlardan bahsederlermiş. Şimdi buradan devam ediyoruz. Sol yanımızda sol yanımıza tesadüf eden Gümüş'i badanalı Narmanlı yurdu sonranın yapısıdır. Şimdi burasının ne olduğunu bugünlerde çok patırtı üzerinde e, kopan e, ve yeniden yapılandırılmak istenen o eski Rus konsolosluğu şeye bakan e, caddeye bakan dışında rölyef olarak e, kolonları olan bina. Piyasanın şartları neyse gereği yapılacaktır. Olacaktır diye. Montosuyla. Evet. Ee, burada bir hekimin e, muayenehanesi varmış. Kendisi de o muayenehaneye gitmiş. Bakın bunu nasıl anlatıyor. Bu bir kulak burun boğazcı olması gerekir. Babacan boğaz hekimimiz Bay Haydar İbrahim'in oradaki bakla sofa nohut oda muayenehanesinde geçenlerde girerken heyheyler geçidim. Meğerse kazın ayağı başkaymış. İçi ferah feza mı? Ferah feza. Duvarlar tavanlara kadar öyle enfes tablolarla be'yrafta e, güller, gülistanlar, kırlar, denizler bak bak için açılsın feleye kelek deme. Şimdi bu da bir yer Bir, bir e, doktor e, bir Tasviri hmm. Keza bir başka şey Sofra takımları satan Yani bu da şimdi yine casual retailing şeydi hmm. Züccaciye ve e, Nasıl diyelim Bu e, tab, Tabak e, Kaşık e, Sofra takımı satan Kaşık çata bıçak satan hmm. Degücis el yevm baki yani bugün hala orada. Orada demek 30 yıldır devam eden bir şey var. Karşısındaki e, Daraş Yüksek Bina, Hünkar'ın ser fotoğrafçısı, Abdullah Biraderler'in atölyesiydi. Ser fotoğrafçı, baş fotoğrafçı e, olan bir atölyesi vardı. Evet. Hocam peki şimdi bu Han'ın geçirmek üzere olduğu kentsel dönüşümü göz önüne alırsak. Bu mekansal hafıza dediğimiz şey... Nasıl bir şey yani burada evet bunları okuyunca bir takım bir nostalji duygusu herkes hissediyor ama yani bunun ötesinde e, niye Han mesela bizim için önemli? İşte tabii yani burada e, burada bugünümüzde orası e, istiklal üzerinde bir e, beklemediğimiz yani normal koşullarda istiklalin yapı stoğuna hiç benzemeyen bir yapı. İçinde avluları olan. Bir, e, ve şeyden zannediyorum Pera yangınından 1871 yangınından da kurtulmuş Ve içi bir avlulu olarak e, yapılmış bir bina Orası cadde ile iç kısmı arasında muazzam e, bir karşıtlığın yaşandığı. İçine girdiğimiz zaman caddenin e, şeyinden e, telaşisinden tamamen e, kurtulup Kendimizi yabancı bir, nasıl diyeyim, bir bir, bir çeşit vahaya, bir sükûnet adasına atmış oluyoruz. Bunu da zaten o dönemde şeyler sanatçılar, ressamlar Bedir Rahmi'de dahil Hı. olmak üzere keşfetmişler. Orasını bir çeşit bir sanat akademisine çevirmişler. O handaki odalar hem istiklalin üzerinde hem istiklerin yürültüsünden, patatesinden uzak bir yere... Dönüştürmüş. Şimdi burası Türkiye'nin sanat kültür hayatının e, nasıl diyelim e, şekillendirdiği, pek çok büyük eserin e, üretildiği bir mekânsı. Burasını sofra e, takımcıları e, da Sofra takımcıları da var. İkisi de yan yana da bulunabilirler. Bu burasını e, piyasanın verdiği e, imkanlar dahilinde e, yeniden yapılandırmak bence buraya yapılabileceklerin e, Müdahalenin en kötüsü. Çünkü belki burada e, bir müdahale edilecekse bu müdahale ancak ve ancak e, küçük <gülüyor> düzeltmeler, temizlik şeklinde olmalıydı ve o, o mekanın bence patinası dahil kirine dahi e, dokunulmamalıydı diye düşünüyorum. Çünkü orayı kesip e, kazıp ...bir yerdelen yapmak... ...gökdelen yapılamadığı için... <gülüyor> ...yerin e, yedi kat altına inip... Hı. ...ve rantı gökte değil de... ...yerde aramak Hı. ve ondan sonra da... ...şeklende binayı e, şey yapmak... ...muhafaza etmek bence... ...bu mekanın... E, ...hafızasına yapılabilecek. Hocam bu benim aklıma... E, Songun bir makalesini getiriyor... ...Other no Road's Not Taken diye... E, ...yani burada belki tercih edilmeyen... E, ama aslında düşünebileceğimiz diğer yollara bakmak ve bunları tartışmaya açmak değil mi? Evet yani burada insan e, yaşadığımız zaman neden aklımıza ilk gelen e, Narmanlı halının e, kentsel dönüşümü e, geliyor diye bir soru geliyor. Bence de kimilerinin aklından bu kentsel dönüşüm hiç çıkmıyor ki diyebiliriz. <gülüyor> e, şimdi yine devam edersek. Ee, sağdan doğru yola sapan e, Glanavi sokağında çukurumsu Bartoli adlı bir lokanta vardı. Bu Glanavi adı. Glanavi e, daha sonradan e, 1928'de rehberde e, Osman Nuri Ergin'in e, Türkçeleştirdiği e, e, yabancı geresimlerinden bir tanesi e, Osman Nuri bunu e, Türk, Türkçeleştirirken Geçmişine dair bir iz bırakma e, nezaketini göstermiş. Sokağın adını e, kallavi yapmış. Bugün sokak hala e, yerinde duruyor. Burada işte e, yine e, orada bir... E, Hacıopulo pasajından bahsediyor. Hacıopulo pasajı eski halinden bıçak tersi kadar farklı değil diyor. Şimdi bir tanesi Ayvaz Kasap, Ayvaz Kasap e, hep bir hesabın yanında. Bir de bıçak tersi kadar farklı değildi. Yani bıçağın iki yüzü kadar e, birbirinin aynısıydı. Yani ayna resmiydi haline geliyor. Şimdi burada bence gördüğümüz, düşündüğümüz bütün e, pasajlar ki burada ben küçük bir e, yerine e, yerine işaret ettim. Böyle bir e, durağan şehirde e, eskiden 1900'lerin başından e, şey yapılan, e, muhafaza edilen, saklanan e, izlere işaret ediyor. Ortalıkta bu, e, burada bir canlılık var. Fakat bu canlılık, bunu teslim edelim ki hiçbir zaman yüzyılın başındaki kadar can, bir, bir yüksek canlılık değil. Çünkü o canlılığı yaratan şehir büyük ölçüde e, silinmiş, gitmiş, geriye... Gidemeyenler kalmış. Yani 1930'larda İstanbul'u terk etmeyenlerin e, sürdürdüğü bir hayat var. Orada da bu 1900'lerin başındaki anıları izlemek mümkün olabiliyor. Ama hala etnik bir çeşitlilikten bahsetmek Evet. Mümkün. Şimdi burada genellikle İstanbul tarihi yazılırken veya tarihi hakkında konuşulurken burada değinilmeyen e, şeylerden bir tanesi... E, Burada değinilmeyen şeylerden bir tanesi bu pasajların bu buradaki Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi üzerindeki hayatı anlatırken gördüğümüz gibi genellikle e, gayrimüslimlere çok e, atıfta bulunuyor. Bunlar buranın tabi esas sakinleri. İstanbul'un nüfusunun nasıl seyrettiğini anlatan yapan, nasıl gelişte ilişkin işte İstanbul'un eskiden bir nokta 1907'de 1.2 milyonluk bir nüfusu vardı. 1927'de bu 690 bine indi. 1950'lere geldiğimizde bu nüfus tekrar bir milyonları buldu şeklinde bir anlatı vardır. 1950'lerden sonra da bu. Pek de açıklanmayan nedenlerde ki bunu daha sonraki derslerimizde Ders <gülüyor> dolaşır, dolaşır, dolaşır, işte hoca olunca böyle şeyler oluyor. <gülüyor> Bazen e, laf kaçırıyoruz ağzımızdan. 1950'lerden e, sonraki şeyde de büyük bir e, dönüşüme doğru gidiyor. Şimdi bu e, burada bu meseleye sayısal olarak bakmak. Çok e, yanlış ve yanlış yönlendirici. 1950'lere kadar İstanbul'daki bir milyon nüfusun içerisinde gayrimüslimlerin çok büyük bir e, azınlığı vardı. Ve onlar da burada e, Beyoğlu'nda e, kendi modernitelerini e, bir biçimde yaşıyor ve yeniden üretiyorlardı. Tarih Yarımada'da da Boğaz'da da yine çok önemli e, bizim e, gayrimüslim... ...komşu İstanbul'un hemşehrileri yaşıyordu. 1950'lerle beraber bu yapı sadece miktar olarak değil... ...yapı olarak, kompozisyon olarak da değişti. Mesela, ve mesela 1948'de e, İsrail Devleti'nin kurulmasıyla beraber... E, ...İstanbul'daki Musevi Cemaatinin özellikle... E, ...dar ve orta gelirli kısmı hızla İstanbul'u terk ederek e, İsrail'e yerleşti... Ondan sonra tabi bildiğimiz bir meşhur bir varlık vergisi e, olayı var ki o da İstanbul'la ilgili bu cemaatin pek çok e, üyesini e, şey yaptı. E, rahatsız etti ve onların İstanbul'la bağlantılı bağlarını zayıflattı. Tabi arkasından sayabileceğimiz. Ee, 6-7 Eylül olayları ve 64 olayları var ki ondan sonra da zaten İstanbul nüfusu artmasına rağmen e, bu kültürel çeşitliliğini e, bir daha geri gelmemek üzere yitiriyor. Peki hafıza kaybı dediğimiz şey böyle bir şey mi hocam? İşte tabii bu hafıza kaybı, kaybı dediğimiz şey çok daha büyük bir e, dönüşüme işaret ediyor. Biz hafıza diye e, insanlar buradan gidiyor, insanlarla beraber... Ee, bu yeri yer yapan bütün ilişki sistemlerinde beraberinde götürüyorlar. Yani bir sosyal kapital gidiyor. Onların bilgi, beceri, hüner ve yerel kültürün çok büyük bir kısmı oradan kazınmış oluyor. Geriye kalan da sadece o insanların e, metinlerde bıraktıkları izler. Duvarlarda bıraktıkları e, yazılardan ibaret bir şey oluyor. Yani hafızanın, şehrin hafızası insan belleğinden, insan hafızasından çok daha farklı, çok boyutlu bir şey. Ve bunun içerisinde müthiş bir sosyal kapital, bir ilişki sistemi kapitali var. E, i̇lişki sisteminin getirdiği zenginlik var. Bu insanları yitirdiğimiz zaman yerlerin sadece bir çeşit... E, Matcisini mekansal e, kabuğunu e, korumuş oluyoruz. İnsanlar gittiği zaman o e, çerçevede büyük ölçüde gitmiş oluyor. Peki hocam belki bugün e, Sermet Muhtar Alus'tan bir pasajla daha bitirebiliriz. E, Sermet Muhtar Alus'un kendisi bizim için ne takım, e, ne gibi izler bırakmış İstiklal Caddesi'nde? Evet, yani buradan e, son bir, bir pasajla şey yapalım. E, belki onun, e, onun belleğinde kalan evet. izlere e, değinerek kapatalım. Hacopulo e, pasajından bahsetmiştik. Burası bıçak eskisinden bıçak tersi kadar farklı değildir. İçindeki en büyük dükkan piyanocu Kellerinkiydi. Burada onun oğlu veya yeğeni tığ gibi bir delikanlı vardı ki meşrutiyetin ilanı sonrasında şimdiki melek sinemasının yerinde açılan Skating Palace'ın şampiyonlarından. Ayağına patenleri taktı mı? Şahin mi Şahin? Seçme dilberleri bilhassa madmazel çubuk cihan gibileri ellerinden kavrıdı mı? Saatlerce uç babam uç. Pasajın kilise hesapan e, dönemecindeki meşhur Modistra'yı da unutmayalım bu bir kadın tercihsiymiş. Şimdi bu Skating palasta bence bugün olmayan bir e, paten paten kayma yeriydi. Bir kamusallık. Bir kamusallık ve orada paten kayılıyormuş. Evet bu hafta e, Pasajlar e, bölümünü bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta Tarihi Yarımada e, Üsküdar ve Kadıköy'deki ticari mekanlarla devam edeceğiz. Hoşçakalın.